Gel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Sancho ile Don Quixote'un sohbetleri sırasında gerçekleştirdikleri oyun aynı zamanda bir dil ve imge oyunudur. Sancho ısrarla gündelik dil ve imgeleri kullanır, Don Quixote'un işi ise ustası olduğu üzere bunları kah şövalye romanslarının diline, kah Petrarka'nın aşk sonelerinin imgelerine tercüme etmek olur. Don Quixote'un bu konuda başarısı komik olduğu kadar patetiktir de. Ve oyuncular Don Quixote ile Sancho Panza olunca elbette eski ile yeni sürekli bir çatışma içinde olacaktır. Eski adetler öyle olabilir... Ama artık yoktur bu adetler, Sancho günün temsilcisidir ve oyununu da günün gerçeklerine göre oynar. Don Quixote ise ödün vermeye hiç yanaşmadığı bu konuda bile hüzünlü bir uyum içine girebilir. Ama yalnızca Sancho ile yalnızken. Cervantes'in başyapıtının temelini Sancho ile Don Quixote'un sohbetleri oluşturur demiştim. Daha da ileri giderek, Cervantes amacını bu sohbetler sayesinde gerçekleştirir diyeceğim. Çünkü hem Cervantes'in kişisel felsefesi, hem de bu felsefeyle çağını nasıl temsil ettiği, Don Quixote ve Sancho Panza'nın bu tadına doyulmaz sohbetleri sonunda ortaya çıkar. Bunların başta gelen özelliği, Rönesans'ta çok önemli bir diyaloğu yeniden ve yeniden sahnelemeleridir. Bu diyalog, gelenekle doğa ve erdemle şehvet karşılığında oluşmuş diyalogtur. Erasmus'tan Cervantes'e Rönesans hümanistlerinin temel meselesi şuydu. Akıl ve iman doğadan yana mıdır, gelenekten yana mı? Kilise elbette gelenekten yana olduğunu savunuyordu. Moore, Erasmus, Shakespeare, Rable, Cervantes gibi hümanistler ise doğadan yana olduğunu. Bu, insan doğasını da içine alan bir doğa anlayışıydı. Doğa iyidir... onu bozan, toplumsal gelenek ve kurumlardır düsturuna inanan hümanistler, doğayla, özellikle de insan doğasıyla barışık bir İsa kültür çevresinde toplanmışlardı. Ama bu çok tehlikeli bir görüştü. Bir yandan Katolik Kilisesi'nin gazabına uğramak tehlikesi vardı. Çünkü Katolik Kilisesi'nin bütün disiplini insan doğasını inkardan ve elbette kilisede temsil edilen dini geleneklere harfiyen uymaktan geçiyordu. Öte yandan, Katolikliğe karşı gelişen protestanlık da bu hümanist düşünce için daha az tehlikeli değildi. Protestanlık da insan doğasını inkardan yanaydı. Onun yerine çok çalışmak ve çalışarak nefsi terbiye etmek doktrini koyulmuştu. Gerçi protestanlık yeni kurulan bir dinde ama sıfırdan başlayanak gelenek oluşturan öğretiler, uzun bir geleneğe sahip öğretilerden daha tehlikeli, daha asık yüzlü, daha baskıcı olabilirler. Eski geleneklerin bir elastikiyeti vardır. Sıfırdan kurulan gelenekler katıdır. Protestanlık ve Pürütanlık da böyleydi. Ve hümanistlerin sorgulamalarından Tevkalade rahatsızlık duyuyordu. Belki Katolik kilisesinin duyduğu rahatsızlıktan da çok. Erasmus'un izinden giden Cervantes'in başyapıtında uyguladığı Don Quixote-Sancho Panza diyalogunda, deliliği övgünün Stultisiası'nın kendine hem Katolik... hem de protestan kiliselerinden korumak üzere geliştirdiği kalkan olan ironinin etkisini görmemek zordur. Bu ironi şöyle işlemselleşir. Hayattan zevk almak ve özgürce yaşamak için gelenekten sıyrılmak gerekir. Ama bu toplumun temel inançlarına karşı çıkmayı gerektirir. Olsun, Stoltysia bir delidir ve deli olduğuna göre bu inançlara karşı çıkabilir. Çünkü toplumun direği bir delinin söyledikleriyle yıkılacak değildir ya. O kadar zayıf olamaz toplumun direği. Ama Stültisyan'ın söyledikleri de çok caziptir. Olabilir, sağlam duran bu cazibeye karşı koyar, duramayan bedelini göze almış demektir. Her koyun kendi bacağından asılır. Ama şöyle düşünmemeye de olanak yoktur. Kendi bacağından asılan koyun özgürleşmiş, dolayısıyla da sürüden ayrılmış ve koyunluktan çıkmış bir koyundur. Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.